ifade edilmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an dışında vahyedildiğine dair e, müşahhas örneklere gelince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunlardan birincisi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir müddet, 17 ay kadar bir süre, Beyt-i Mahdis'e doğru namaz kılmıştı. Halbuki Kur'an'da böyle bir emir olmadığına göre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 Bunun üzerine o zevce bunu haber verip Allah da bunu ona açıklayınca peygamber bunun ancak bir kısmını bildirmiş bir kısmından vazgeçmişti. Artık bunu kendi eşine söyleyince o zevce bunu sana kim haber verdi dedi. Peygamber de her şeyi bilen her şeyden haberdar olan Allah haber verdi dedi. Kur'an'da bu ayette geçen o hanımının ifşa ettiği haber açıklanmadığı gibi peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği söz de zikredilmemiştir. Şu halde o vahyi gayrimetlu olan sünnet ile haberdar edilmişti.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 önceleri caiz olmadığını göstermekte. Bu hayat nazil olmadan önce Ramazan ayı gecelerinde cinsi münasebette bulunan kişilerin yaptıkları fiil kendilerine kötülük olarak tavsif edilerek ihtarda, uyarıda bulunulmakta. O size acıdı ve tevbenizi kabul ettiği ifadesiyle onların bu fiillerinin günah olduğu belirtilmektedir. Bütün bu hususlar şunu gösteriyor ki Ramazan gecelerinde cinsi münasebete ilişkin daha önceki yasak yetkili biri tarafından yürürlüğe konmuş olup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 Allah tarafından verilmiştir. Ancak Bedir savaşı esnasında verilen bu müjde Kur'an'da geçmemektedir. Aynı şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sözü başka bir örnekte Allah'ın sözü olarak kabul edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve diğer sözlerinden bu sözleri ayıran şey, onun Kur'an'da yer almayan hususi bir vahiy ile kendisine bildirilmiş olmasıdır. İşte buna vahiy gayrimetluğu denilir. Beşinci örnek,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 Vaat Kuranda geçmemektedir. Bu vaat Müslümanlara Peygamber Sallallahu Aleyhi ve sellem tarafından herhangi bir ayete referansa bulunulmadan ifade edilmişti. Altıncı örnek Nadir oğulları ile olan hadise esnasında ki onlar Medine'de meşhur bir Yahudi kabilesiydi, bazı Müslümanlar onların kalelerinin çevresindeki hurma ağaçlarını düşmanı teslim olmaya zorlamak amacıyla kesmişlerdi.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 Ağaçları Allah'tan alınan bir izinle kestikleri doğrudan ifade edilmiştir. Fakat hiç kimse savaş esnasında ağaçların kesilmesine müsaade sonucunda bu olayın olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de geçen hiçbir ayet gösteremez. Yedinci örnek, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Zeyd bin Harise'yi evlatlık olarak edinmesi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 Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme evlatlık edindiği Zeyd bin Harise'nin Zeynep'ten boşanmasından sonra Zeynep ile evlenmesini emretti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başlangıçta e, yürürlükte olan adetler sebebiyle biraz gönülsüzdü. Çünkü evlatlık edindiği birinin boşadığı eşiyle evlenmek utanılacak bir işti. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan hususi bir emir alınca Zeynep ile evlendi. Bu hadise Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde.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 Kur'an'a arz mantığı da peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, yani hadislerin Kur'an'a arz edilmesi mantığı da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e şartlı iman etmek demektir. Hadisin Kur'an'a göre beş konumu vardır. Birincisi hadis Kur'an'ı Kerim'de gelen buyruklara muafık olur. Bu durumda Kur'an ile hadiste yer alan buyruklar delillerin aynı konu etrafında arka arkaya gelip birbirlerini desteklemesi türündendir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 Ben de hemen döndüm, hafifletme istedim. Rabbim benden on vakit namaz indirdi. Musa Aleyhisselam'a tekrar uğradım, yine neyle emrolundun dedi. Benden on vakit namazı kaldırdı dedim. Rabbine dön, ümmetin için daha da azaltmasını iste dedi. Ben döndüm, Rabbim benden on vakit daha kaldırdı. Dönüşte yine Musa Aleyhisselam'a uğradım, aynı şeyi söyledi. Ben beş vakitle emrolunana kadar bu şekilde Musa ile Rabbim arasında gidip gelmeye devam ettim.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 Ancak sahabeler rüyalarını anlattıklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve tasdikinden geçmesi suretiyle amel edilmiş, üzerine hüküm bina edilmiştir. Mesela ezan uygulaması, sahabelerin rüyasının Resulullah sallallahu aleyhi ve tarafından onaylanması ile uygulamaya geçmiş.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 Şöyle diyor. Sapıklara en ağır gelen ve onların en çok buuz ettikleri şey hadisi ve onu isnadı ile rivayetini dinlemektir. Ebu İsmail Muhammed bin İsmail Tirmizi de şöyle diyor. E ben ve Ahmet bin Hasan Tirmizi Ebu Abdullah Ahmet bin Hambel'in yanındaydık. Ahmet bin Hasan ona şöyle dedi. Ey Ebu Abdullah, İbn Ebi Kuteyle'nin Mekke'de hadis ashabı hakkında